guslun vacipleri altıdır. Ey guslu gerektiren şey altı şeydir. Birincisi erkekten ve kadından şehvetli bir şekilde meni gelirse o zaman gusül gerektiriyor. Ve burada gerektirilen gusül vaciptir. Yani farzdır. İkincisi iltika el-khitaneyn el-khitaneyn ey erkeğin erkeğin zekerinin ucu ile kadının ferci içerisinde olan hiten ve geçen hafta anlatmıştık hitenin ne olduğunu ve demiştik ki sahih sünnete göre erkeklerin sünnet olduğu gibi kadınların da sünnet olması sünnettir. Ve demiştik ki şu ana kadar bazı yörelerde ve bazı ülkelerde bu sünnet tatbik ediliyor ancak ee, bazı ülkelerde tatbik edilmiyor ve yahutta bazı ülkeler içerisinde bazı şahıslar tatbik ediyor, bazı şahıslar tatbik etmiyor. Dolayısıyla elhitanenini erkeğin çocuk sünnet yapıldığı zaman biliyorsunuz e, olan çocuğunun zekeri üzerinde bir deri parçası var işte. Bu deri parçasının altında hitan var. Ey erkeğin erkeğin zekerinin yuvarlak şekli bir de kadının ferci içerisinde de demiştik ki horozun başındaki or şekli gibi böyle bir et parçası var. İşte bu et parçası ile erkeğin et parçası birbirine değdiği zaman o zaman gusül vaciptir. Ve demiştik ki birçok Müslüman erkek maalesef-i şerid ve birçok Müslüman kadın bu konuda çok potlar kırıyorlar. Ey bu iki şahıs ey kadın ve erkek birbirleriyle sevişirken ee, meni gelmeden veyahut da gelmediği için e, gusül gerekmediğini sanıyorlar. Halbuki burada e, söylediği gibi iki hiten birbirine değdiği zaman o zaman mutlak manada gusül vaciptir. Üçüncüsü inqital al hayd ve nefes Üçüncüsü inqital al hayd ve nefes Ey bir kadın hayızlı olursa o hayız kanı kesildikten sonra onun için gusül vaciptir yani farz. Beyahutta bir kadın doğum yaptıktan sonra o kan kesildikten sonra yine eee usul yapmak vaciptir. Ve biliyorsunuz bu nifas nifas e, kanı sahih görüşe göre kan kesildikten sonra kadının gusül etmesi vaciptir. Bazı kadınlar cahilliklerinden dolayı 40 gün veya 60 gün bekliyorlar. Çünkü bazı meselilere göre 60, bazı meselilere göre 40. Ve en doğrusu 40 gündür. Ancak İmamı Şafii rahimü Allah, kadının nifas günlerini 60 olarak kabul ediyor. <gülüyor> Cumhurun görüşüne göre ve en doğrusu da budur. Vallahu alem, 40 gündür. Ve bu 40 kan kesildikten sonra 40 gün bekliyor, namaz kılmıyor veya ta oruç taccatut tutmuyor. Bu şekilde nifaslı olduğunu sanıyor. Halbuki öyle değil. Nifas kesildikten sonra ey, o kan kesildikten sonra yıkanması vaciptir. Ondan sonra beş vakit namazına devam edecek. <gülüyor> Dördüncüsü hocam. Efendim